İyi günler ee, Acıvat, ne yapıyorsun ya Süzüyorum kara gözüm süzüyorum Hayırdır yeni mi gördün beni Bu gözle yeni gördüm Hangi gözmüş o Renklerin gözü Hoppala yine ne acayip lakırda edeceksin acıvat. Doğru lakırda edeceğim kara gözüm İnsanın seçtiği renkler onun kişiliğini yansıtırmış. Giydiği giysiler o günkü ruh halini anlatırmış efendim. Ben kendimi bildim bileli Hanım neyi verirse onu giyerim. Yani dedikleri Ben demiyorum Karagöz'üm. İnsan psikolojisini çözenler diyor. Diyorlar ki mesela bir kişinin kırmızıyı sevmesi onun arkadaş canlısı. Bağışlayıcı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterirmiş efendim. Kırmızı? Evet kırmızı. ...bildiğin kırmızı. Evet Karagöz'üm. ya Hacı Yuvat, erkek adam kırmızı giyer mi be? Ee, giymedi mi? Şimdi arkadaş düşmanı, katı yürekli mi oldu yani? Yok, öyle değil de yani. Şimdi psikolojimi bozdun Hacı Yuvat. Yahu dur Karagöz'üm, hele bir dinle. Bak, senin de aklına yatacak şimdi. Turuncu tercih edenlerse... ...cesur ve maceracı oluyormuş. Gülmeyi ve başkalarını güldürmeyi de... ...çok severlermiş efendim. Ya o zaman biz bu renkleri çok seviyoruz. Cık, ya Hacivat bu renk kadınların rengi. Cesurluğu da verdin kadınlara ya sana ne diyeyim. Şey şey bak e, tamam geçelim diğer renklere şimdi bak. Siyah rengi sevenler de geleneksel ve saygıdeğer bir kişilik baş gösterilmiş. Siyah ayrıca güç ve otoritenin simgesiymiş. Sen de bugün siyah giydiğine göre... ...ayrıca üzerimde otorite sağlamaya çalıştığına göre... Ha, şey bu olabilir bana uyar... ...severim siyahı... terite. <gülüyor> Her zaman giyerim ben siyahı... Maviyi seven kişinin en iyi özelliklerinden biri... ...sorumluluk ve sadakatmiş efendim. Aaa mavi benim hanımın rengi... ...ve bu kadar olur tabi. Sarıyı sevenler entelektüel... ...akıllı ve mantıklı. Ha, yani sır sarıyı giymekle oluyorsa... Yeşili tercih edenler paylaşımcı... Uyumlu. iyi de canilere düzenbazları renk kalmadı. Bu sarıyı dedin ya açığı da iş görür mü? Görür herhalde Karagöz'üm niye görmesin? Madem öyle diyorsun yarın bir iş görüşmem var. Siyahı ana renk yapıp sarıyı ve maviye serpiştirdin mi senin hesapla bu iş tamam demek İnşallah Karagöz'üm inşallah. Hadi bakalım eğer aksi olursa bu renk cümbüşünün hesabını sana sorarım. Sor Karagöz'üm sor.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 Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Şşşt şşş, şşş, gürültü ya. yapmayın stüdyodayız <gülüyor> hadi, hadi.